Bismillahirrahmanirrahim. İki şey konuşalım dedim bu vesileyle en azından. Birincisi geçen hafta bu hafta yaşanan bir şey var. Tartışma var bence anlamsız bir tartışma. ama bu tartışma diğer taraftan biz en başta konuşmuştuk. Hani Risale-i Nur'u nasıl okuruzdan önce bir kere Risale-i Nur hani nasıl okunmaz diye konuşmuştuk. Hani geçen hafta ve bu hafta biz bir şey, Risale-i Nur nasıl okunmaz, nasıl okunmamalı bunun bir şey, örneğini gördük. Nerede gördük tahmin edebiliyor muyuz? Bir put-pot tartışması vardı. Evet. evet. Put mudur, pot mudur filan diye. Ee, yani burada mesela Risale-i Nur nasıl e, okunmaz, nasıl okunmamalı? Yani bunun şey, bir dizi e, yani unsurunu içerir bir e, tartışma olarak hani e, görüyoruz bunu. Yani birincisi, bunu ben Twitter'da da ifade etmiştim. Daha önce bana bir işte televizyon programında da sorulmuştu. Yani sizce nedir diye, pot mu, pot mu, oradaki kelime diye put kırdım mı diyor. Ne zaman, dehşetli bir put kırdı mı diyor, dehşetli bir pot kırdı mı diyor. Ben Osmanlıca yani Osmanlı Türkçesiyle Kur'an harfleriyle orijinal metni bilmiyorum, görmüş değilim. Ben yani dolayısıyla yani bu andan bir edisyon kritik mantığı içerisinde hani metin karşılaştırması yaparak yani budur veya öbürüdür hani diyecek noktada değilim ki ikisi e, şeklinde de okunması mümkün ee, ama dedim hani şuydu, kendimce ifade ettiğim orada da şuydu bakın benim açımdan şeye ihtiyaç yok ee, bunun için edisyon kritiği de yani ihtiyaç hani bırakmayan bir mesele oradan hani Bedu zamanın e, kendi üslubu çerçevesinde bakarsak yani orada ki kelimenin pot olduğu pot olarak şey okunması gerektiğini anlayabiliriz diye. Niye peki böyle bir şey söyledik? Böyle bir sezgiyi, kanaati ifade ettik. Ben yani çünkü gerçekten yani kişinin duruşu üslubuna şey aksediyor ve seçtiği kelimeyi de yani Duruşu ve üslubundan bizim çıkarmamız pekala mümkün oluyor. Öyle ki bu başka alanlarda geçerli. Mesela hiç yazarı olmayan bir edebi metin ele geçiyor diyelim. Belli bir döneme ait. El yazısı filan veya filana benziyor diyelim. Üzerinde tartışıyorlar işin uzmanları. Pekala diyebiliyorlar ki mesela bu metin misal şey isimsiz ama bu Balzac'a ait bir metin. Yani çünkü yani buradaki e, işte e, şey e, kelime şey e, kurgusu, buradaki şey üslup hani e, Balzac'ın şey e, Balzac'ın üslubuyla birebir e, uyum arz ediyor. Hatta örnekleyebiliyorlardı. Mesela o şu kelimeyi şöyle kullanır veya şöyle bir e, cümle kurgusu e, yapar işte şurada e, bunlar var e, diye örnekli biliyorlardı veya bir e, ressamın çalışması var hani e, gerçek mi taklit mi hani onun bir şey üretilmiş replikası üretilmiş ama öne e, şey, gelen metin pardon gelen e, eser hani taklit mi yoksa e, o ressamın şey e, orijinal e, Resmi mi? Yani işin erbabı. Sırf orada fırça kullanımına mesela bakarak. Yani öyle ki mesela onun işte e, sağ el işte şey e, işte şu anne parmak deniyor buna? yüzük parmağı. <gülüyor> yüzük parmağı <gülüyor> e, ne kadar caylı olduğunu anlar. <gülüyor> yani ne bileyim onun sağ el şey yüzük parmağı işte. Sakatlanmıştı o tarihte, resmi yaptığı tarihte. O yüzden işte e, o parmağı sakat olduğu için fırçayı böyle tutuyordu. Dolayısıyla hani fırçada eğim şu şekildedir diye böyle e, yani bizim fark etmemiz, yani mümkün olmayan bir şey, teknik e, ayrıntıdan, bir detaydan e, hareketle e, resmin, yani görüntü, manzara, işte renk, e, yani bütün açılardan diğerinin aynısı gibi görünmekle birlikte, değil mi? orijinal olup olmadığını şey anlayabiliyorlar. Yani aynı şekilde, hani Bedürz hayatının bütününde ve özellikle de yeni sayit olarak e, bir duruşu var. E, o duruşun e, üslubuna birebir şey e, aksettiğini görüyoruz. Yani birincisi, bu açıdan baktığımızda hani zaman e, ben put kırdım. yani dehşetli bir put kırdım falan hani e, diye şey konuşan bir kişi midir? Yani zaman put kırar mı? Kırar. Yani zaman evet. E, bütün şey, yani emperesliğin düşmanıdır. Hani e, şirk hafi başta olmak üzere, insanın kendi tevası, nefsi başta olmak üzere Evet ee, Allah'tan da e, e, herhangi bir şeye e, dahilde hariçte e, insan cinsinden veya esbab sa esbab cinsinden e, ona şey Allah'a ait e, onun e, uyiyetini veya rububiyetini ait e, sıfatların verilmesini istemez Bu anlamda bütün e, Risale-i Nur e, yani Şirke karşı hani tevhidi e, ikam etmek e, üzere e, yazılmış. Yani bu tefekkürün e, meyvesi olan eserlerdir diyebiliriz. Ama şahsen hani benim tanıdığım Bediüzzaman, e, ben işte şey, ben böyle bir tefafur e, şeklinde, hani dehşetli bir put kırdım e, diye, hani e, kendisine şey, şey, yani put kırıcı böyle bir e, e, ismi izafeden bir şey kullanmaz Yani yaptığı put e, kırmak olsa bile İkincisi put kırıcılık işte yani bu, bu sözü duyarız bu sözü özellikle ya şairlerin dilinde vardır e, veyahut e, daha ağırlıklı olarak böyle radikal ve şey sloganik, ee, hani söylem içerisinde sıklıkla kullanılan bir şeydir. Yani bedu zaman da böyle bir şey yani görmüyoruz. Hani o tarz böyle beylik sözlerden uzak bir şey tutum olduğunu görürüz. Yani eylemi o anlamda daha önemlidir bedu zaman. Hani söylemle yani sloganik ve hamasi bir şekilde konuşmaktan uzak duran biri bir bu açıdan hani Bedúzamanın üslubuna buna denk düşmeyen bir şey anlattığı hadiseyi e, put kırdım dehşetli bir put kırdım diye ifade etmek e, ikincisi yani Bedúzaman e, aynı dönemle e, aynı dönemde aynı kişiyle olan bir tartışmasını yine bir hususi konuşmasını da e, anlatıyor, mektubatta e, anlatıyor. İşte Ankara'ya geldiğinde böyle böyle beraber e, çalışma e, hani davetiyle muhatap e, olduğunu, bu beraber çalışma davetinin içerisinde hani ne için beraber çalışılacak? De i̇şte biz şöyle şöyle bir şeyler hani tasarlıyoruz. İşte bunu e, yapmak için toplumu buna ikna etmek için yani sizin gibi alimlerin e, işte bize destek olmasının e, işte bazıları e, hani din açısından sıkıntılı gözükse de e, sizin gibi alimlerin zaruret var hani zaruretler haramı elen kılar e, hükmünce ee, bu şartlarda zaruret dolayısıyla cevaz olduğunu söylemesini istiyoruz, bekliyoruz ee, dediğinde ilgili kişinin e, onunla yaptığı mübahiseyi anlatıyor düzen 29. sözde Ayasofya e, misali üzerinden 29. sözünün 6. E, kısmında e, Hupuca e, bahsinde yani bunu anlatıyor ve ee, anlattığı mesele şeydir, Ayasofya üzerinden bir misaldir. Ee, ona diyor, söyledim ki diyor, Ayasofya camisini düşünelim. Ayasofya camisi nedir normalde? Bir cami olarak insanlar, yani müminler ne için girer oraya? Müminler namaz kılmak ee, ve şey... E, Kur'an okumak yahut dinlemektir. Yani müminlerin Ayasofya camiinde veya vaaz dinlemektir. Yani hutbe dinlemektir. Müminlerin camide bulunma amaçları budur. Ee, bazen ne olur? Yanlarında küçük çocukları da olur. Onlara derler ki bir köşede sen bekle dur veya işte koşacaksa koşacak çocuk. Ben namazımı kılayım ondan sonra biz yola revan oluruz diye çocuğuyla birlikte gelir mağazan. Turistler de İstanbul'un merkezinde olarak turistler de görürüz Ayasofya Camii'nde ee, turistlerin Ayasofya Camii'ne yani geliş amaçları nedir? Onlar da neyse neticede şey bir turistik tamamen turistik bir şeyle gelirler. Ee, şimdi diyor bu durumda iken ben düşünüyorum ki diyor, Ayasofya Camii'nde bir e, mümin olarak e, Kur'an okuyorum. Veya namaz kılıyoruz, veya kılıyoruz başka müminlerle birlikte. Bu durumdayken caminin içine birisi gelse, dışarıdan birisi gelse ve caminin ortasında e, dans etmeye başlasa ne olur? Camide namaz kılan, e, vaaz dinleyen veya Kur'an okuyan, Kur'an dinleyen müminler yani bundan e, müthiş derecede rahatsız olur. Hani caminin hürmetine, izzetine ilişiliyor. Hani caminin cami olarak varoluş hikmetine aykırı bir şey yapılıyor burada. Hürmeti çiğneniyor diye onlar rahatsız olur. Buna karşılık turistler yine caminin hürmeti, izzeti kırılıyor diye memnun olurlar. Çocuklar da onlara böyle seyredecekleri bir şey çıktı. Yani bir eğlence çıktı. Onlar da bundan dolayı işte. E, Onları bir malzeme, e, bir seyirlik malzeme çıktı için çocuklar sevmirler. Dedikten sonra diyor ki, aynen bunu yapıyor. Senin diyor şey Hani bu misal üzerinden gelerek, alem İslam bir camidir diyor. Aynen Ayasofya gibi, alem İslam bir camidir. Hani bilim gibi insanlar ne yapıyor? Alimler olarak, e, müminleri o camide, o alem İslam camisinde. Namaza, Kur'an'a, Cenab-ı Hak'ın e, emirlerine itaate davet ediyorlar. Bu karşılık senin bu anlattığın proje, bu Alem İslam camisinde e, bir şey raks projesidir ve müminleri bir şey e, caminin içinde, e, Alem İslam camisinin içinde dansa davet projesidir. Bundan. E, gavurlar memnun olurlar. Yani belki Alem-i İslam içindeki çocuk tabiatla böyle e, kişiler, olgunlaşmamış kişiler de belki bundan memnun olurlar. Ama Alem-i İslam'ın ana dokusunu oluşturan e, müminler bu projeye sahip çıkamazlar. Bilekiz bu proje onları e, rencide eder. ve Dolayısıyla da hani biz böyle bakışları bu kadar hani mesafeli kişileriz, bizim beraber çalışmamız söz konusu olamaz diye uyardım diyor. Fakat bir not düşüyor. Fakat diyor hani nefsimi de hani herhalde diyor karıştırdığımdan sarsıldı fakat şey, ayılmadı diyor. Manada bir ifade kullanıyor Bediüzzaman'da tam... Aklımda kalan itibariyle söylüyorum. Tam ifadesinde bulabiliriz. Şimdi aynı dönem, aynı kişiyle bir e, diyalog. E, niye hani peki arca edilen e, sonuç hasıl olmadı? Meduzanın getirdiği izah da bu. E, orada bir şey, nefsin e, dehaleti var. Kendince e, getirdiği izah bu. Bu yüzden de şey, Evet diyor ki bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan şöhret pereslik yolunda büyük bir kabahat işlemekle alem İslam'ın nazarına maskar olduğu vakit geçen temsilin mealini ona ders verdim. Başına vurdu. İyi sarstı, fakat kendimi hubbucahtan kurtaramadığım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı. Şimdi, e, zaman aynı dönemde aynı kişiyle iki diyalogundan bahsedecek. Birinde şurada yazıldığı gibi diyecek ki, e, ikaz ettim onu, A ayrıntısıyla açıklayacak o misaliyle birlikte. 29. Söz 1. destesinin son e, sayfaları ve diyecek ki e, fakat evet yani bu sarstı hani e, ona bu kazım e, sarsıcı oldu onun için e, iyi sarstı fakat uyandırmadı. Niye uyandırmadı? Onunla ilgili olarak da kendine dönük bir şey ifade edecek, e, öz eleştiri ifade edecek kendimi hopucahtan kurtaramadığım için yani artık burada hayat olsun dik bir düz zamanı yani kendimi hopucahtan kurtaramadığım için derken e, yani neyi kastediyorsunuz diye ama genel olarak isalelerindeki derslerden eski sayit ile yeni sayit e, arasındaki e, yani fark Üzerinden e, bunun ipuçlarını çıkarabiliriz. Şimdi şu, aynı şeyde, ortamda, hani zamanın hem sözlerim, hani verdiğim ders, ikaz, sarstı ama nefsim karıştığı için, kendimi hupucahtan kurtaramadığım için sarssa da uyandırmadı diyecek ve de put kırdım diyecek. Yani bu, bu ifade, şuradaki ifade, eğer hani kasıt put kırmaksa, yani putu sarstım ama kıramadım demek. Eğer öbür kelimedeki kasıt putsa. Burada diyor ki, e, nefsim karıştığı için sarstı fakat uyandıramadı. Yani put, uyarlarsak orada şeyi, put kırılamadı. Niye? Kendisiyle ilgili şey görüyor Bediüzzat'ın. Uppuja'dan Bu kurtaramamız, yani nefsiyle olan e, imtihanın devreye girmesi, nefsin orada bir derece şey meseleye müdahalesi. Şimdi e, gelirsek, yani yani Risale'deki metinlerin yani birbiriyle bir şey beklenir, iş tutarlılığı beklenir. Yani burada tekrar ifade ediyoruz, yani birinci olarak. Dedik ki bir, e, yani zaman söylem olarak, yani put kırdım, ben put kırdım, put kırıyorum şeklinde bir söylem, zaman söylemi dedik, değil dedik. Yani Bediüzzaman üslubu böyle bir üslub değil. Dolayısıyla bir kere sırf üslubu üzerinden meseleyi çıkarabiliriz. iki hadi üslubu üzerinden e, meseleyi çözemedik. yam defa Risale-i Nur'un e, belli bir bahsi, yani Risale-i Nur'un bütün içerisinde, bir yere oturuyor Yani bütün içerisinden bir şey yaptığımızda ise e, tarama yaptığımızda ise ve bir zamanın aynı dönemde e, yaşadığı bir e, hadiseyi aynı kişiyle e, yani yaşadığı bir şeyi bu e, müzakereyi e, ve münakaşayı e, ifade eden bir başka bir e, anlatımı var. Ee, yani bu anlatımda Bediüzzaman bir öz eleştiri yapıyor. Söylediklerim doğruydu. İkazım da doğruydu. Bu ikaz sarsıcı bir etki de yaptı diyor. Fakat diyor dönüp öz eleştiri yapıp e, Hupucahtan kendimi kurtaramadığım için hani ihtimal ki orada şey var. Kendice dönüş şöyle hani e, yani nasıl bak şey hani eee cesur konuşabiliyorsun, nasıl adamı şey yapabiliyorsun, iskat ve ilzam edebiliyorsun diye belki nefsinin bir derece şeyi var, karışmışlığı var. O şey müzakere, münakaşa zeminine buna dair Üstad bir şey yapıyor, bir özel işleri yapıyor kendince ve dolayısıyla söylediğin hakikat da olsa onun tesirini tam icra etmesi için hani nefsini şey, karıştırmaman lazım. Ki bunu yine Üstad'ın bir başka bahsinde değil mi? Hazreti Ali'ye atıfla teyit ettiğini görüyoruz. Nedir? Hazreti Ali'nin e, bir e, savaşta hani e, işte bir düşman ordusundan hani bir adamla olan e, çarpışmasında adamı yere devirdi. Fakat adam tükürünce suratına hani e, onu kılıç, ona indirmekten vazgeçti. Bedevi sorduğunda e, niye vazgeçtin? Çünkü seni Allah için hani kesecektim. Ama sen bana tükürünce nefsim karıştı işin içine. Hani nefsim e, için e, kılıcı savurmamak için vazgeçtim diyor. Adam da bu e, dininin verdiği bu irade kontrolü ve bu şey... E, manevi e, dikkat hassasiyet e, den etkilenerek Müslüman oluyor yani buradaki hani şeyini de Bedü zamanın Hani tesir söz doğru bile olsa bu e, sarsa bile nihai tesir icra etmemesinin hupucağıın e, işin içine e, söyleyen açısından hupucahın işin içine girmesiyle e, izah ediyor bu e, Tıpkı şey, ihtimal ki işte Hazreti Ali'nin o tutumundan e, çıkardığı ders gibi. Ha, yani özetle burada diyor ki ben Hazreti Ali gibi yapamadım. Tamam. Yani orada o nefsiyle şey, yani Allah için e, yapmakla, hani sırf ha, Halisem onun için yapmak nefsi asla şey karıştırmamak, e, işin içine, e, arasında net bir çizgi çizmişti. Fakat benim bu e, konuşmada, bu tartışmada e, sıkıntı vardı bu anlamda diye e, ifade ediyor burada. Şimdi hem böyle söylesin Bedu zaman e, aynı dönem, aynı kişiyle tartışması için nefsim işin içine karıştığı için hupucahtan kendimi kurtaramadığım için sarstı fakat uyandırmadı desin ama aynı zamanda da e, dehşetli bir put kırdım, hallettim bitirdim işini falan hani özetle desin. Yani hem sarstım uyandıramadım hem de e, hallettim bitirdim işini aynı anda olmasın şey, vesbeli gidip mümkün değil. Yani bu anlamda da bakarsak, yani tartışılan, üzerinde tereddüt edilen ee, bir bahis üzerinde ki tartışmayı bir Bedüza'nın genel duruşu ve genel üslubu içerisinde zaten e, değerlendirip anlayabileceğimiz ve çözebileceğimiz gibi iki Bedüz zamanının e, yazmış olduğu metinlerin bütünü içerisinden aynı bahse dair e, aydınlatıcı başka bahislerle e, karşılaştırarak ve teyit ederek de şey yapabiliriz, yani bu buradaki gibi, o gün Bedüz'ün yaşadığı dönemdeki bir şahısla olan yani imanın, Kur'an'ın, İslam'ın izzetinin korunmasına dair bir mesele olabilir veya doğrudan bir hakayk imaniyenin şey inkişafına dair ve bununla ilgili bir nüansa dair bir mesele de olabilir ama yeri gelince onları da yine konuşacağız. Yani Risaledeki şey, bir yerin ne anlama geldi, eğer tereddüt etmişsek, ne kastettiğine dair Risalelerin başka yerlerinde önümüze şey, ipuçları çıkıyor. Aynen put mu o kelime dehşetli bir put kırdım kelimesidir, kelimesi midir, dehşetli bir pot kırdım kelimesi midir? Ona dair okuduğumuz şu bahsin önümüze bir şey koyması gibi. Yani burayla karşılaştırdığımızda aynı anda hem hubbuca karıştığı için sarsa da uyandıramama durumu. Ama buna karşılık sarsmak uyandıramamak ne kelime kırıp böyle şey unufak etmek, mahvetmek filan bitirmek meseleyi gibi bir şey söz konusu olamayacağını anlıyoruz. Yani buradan da şey yine oradaki ifadenin put kırmak olmadığını görebiliyoruz. Üçüncüsü o dönem bu daha sonra aralarındaki daha sonraki bir müzakere diyelim ki altı aylık bir dönem içerisinde öbürü ise Ankara'ya geldiklerinde yaşadıkları belki ilk şey tartışmak. Ve e, hani zamanının o kişi hakkında kanaatleri henüz netleşmiş değil. O görüşmeden sonra değil, bu şey, görüşmelerden sonra ancak o kanaat tam olarak netleşiyor. İhtimal ki şu görüşmedir, şurada anlattığı Bediüzzaman'ın kanaatinin netleştiği bir görüşme. E, yani muhatap olduğu kişinin, yani oradaki, yani meclisin de e, yetkilendirdiği, yani en... E, işte, e, yüksek şey e, dünyevi anlamda siyasi anlamda en yüksek şey e, yetkili otorite konumunda ve e, yani bir düzen şunu da şey değerlendirebilir bir durumda ne bileyim 20 kişinin 30 kişinin 50 kişinin olduğu bir ortamda yani bir e, siyasi şey e, konum e, taşıyan bir e, insana bir söz söylediğinizde, ya bu onun aklına mı şey yapar, aklına ve kalbine mi tesir eder, yoksa onun hani nefsin'e mi tesir eder? Bunu şey değerlendirebilir bir noktada Medusa. Yani pot kırdım derken. Benim anladığım pot kırdım. Hani tekrar ifade edersek şu genel şeyden hem üslup hem de şu bahisle karşılaştırmadan diğer tarafta buradaki pot kırdım e, kastı. Yani ne bileyim bir özür beyanı filan. Hani yanlış yaptım. Yan e, söylediğim yanlış da anlamda değil. Fakat hani bir siyasi e, şey e, konum taşıyan hem de bulunan ortamdaki en e, üst düzey siyasi konuma sahip olan hani kişiyi Siyaseten ondan daha gerideki konuma sahip insanların bulunduğu bir mecliste azarlar şekilde konuştuğunuzda, yani o buna aklıyla ve kalbiyle e, muhatap olmaktan önce hani nefsiyle ve enesiyle muhatap olur. Dolayısıyla söylenen doğru bile olsa, neyse ki söyleneni şey anlayabilir ve şey. Ee, hatasını e, görebilir bir durumda dahi olsa bu kişi öyledir değildir o ayrı mesele. Ama e, hatasını görüp kabul edebilir bir kişide de olsa o ortamda e, ondan e, siyaseten daha geride konum sahip taşıyan insanların yanında şey böyle e, ezilmiş bir şekilde olmak istemez ki o yüzden üstadın belki bu gün yine opuca karıştırdım vesaire mesellere birlikte düşünürsek hani daha sonraki dönemlerde ve düzanın tavrına bakarsak yeni sayıt olarak hani manevi ikazları damarı dokundurur bir şekilde yapmamak değil mi? şeklinde bir hassasiyetinin olduğunu görür. İhtimal ki damara dokundurur şekilde yapmama hassasiyeti böyle tecrübeler üzerinden e, bir düzanın dünyasında netleşmiş bir şeydir e, hassasiyettir. Çünkü sözünüz doğru da olsa bir kalabalık ortamda damara dokunuyorsa siz onu ezmişsiniz gibi bir e, hani görüntü arz ediyorsa. E, muhatap söylenen doğruyu kabul etmek yerine şey e, söylenene karşı kendini kapatıyor ve bir şey e, nefsini, e, benini şey e, savunma pozisyonuna geçiyor yani burada da dolayısıyla e, deşitli bir pot kırdım derken elbette zamanın ben bulunulan ortam itibarıyla Hani e, yani söz doğru da olsa, hani sözün şey, e, yani ortamı şey e, ve dozacı doğru değildi e, anlamında. Pekala o sözü söyleyebileceğini anlıyoruz. Yani denebilir, diğer taraftan da şu, başka dördüncü bir nokta söyleyeyim. Ben yani bütün bunlardan hareketle çıktım. Fakat e, bir de şu, yani Risale-i Nur'da bütün meseleler halloldu salen orada bütün meseleler halloldu. Mesela nur taleb şeydir. Bence risalenin en e, yani kritik şeylerinden biri olarak hani zühre katre ve Reşa arasındaki şey e, nüans nedir? E, bunu şey e, net kavradılar. İşte eee velayeti sure velayeti eee usta velayeti kübra arasındaki farkı çok iyi, herkes biliyor ve e, veraset-i nübüvvet e, mesleği olarak asfiyat mesleği noktasında şey, hassasiyet ziyadeleşti. Veyahut mesela Üstad Risale-i Nur ekserit itibariyle sünuhattır derken e, sünuhat ne anlama gelir? Hani, ilhama göre sünuhatın şeyi nedir, mahiyeti nedir? Sünuhat ilhamdan şey, ee, yukarıda mıdır, aşağıda mıdır? Filan. Hani böyle kritik e, nice nice meseleler. Esma-i dair, Sünnet-i dair, e, Hakk'a-i dair. dair. Meseleler şey. Halloğlu da Risale-i Nur'da. Yani bir tek e, böyle şey. O kelimenin Osmanlıca'dan e, işte bugünün şey. Latin harfleriyle Türkçesine aktarılırken u ile o ile mi? O ile mi? E, aktarılacak meselimiz şey e, buna kaldı. Yani bir de bu tarafı var. Hani e, i nuru anlamak için harcanması gereken emek e, nerede harcanıyor ve yani bu o, emeğin burada harcanmasının bedeli diğer taraftan e, nerelerde şey e, emeğin şey, harcanmaması? enerjinin zayi olması sonucunu içeriyor. Bir de bu tarafı var. Meselenin. Şöyle bir buna başka bir alandan bir örnek de vermiş olayım. Yine enerji israfına dair. 15 yıl kadar önceydi. Bir arkadaşımız dedi ki bir şeyle abiyle karşılaştım diyor. O Risale-i Nur'un dümdüz okunması gerektiğini savunuyordu. Sen yani okursun, okursun, okursun hani şey... böyle mütalaya, müzakereye filan, birbirleriyle şey yapmaya, izaha filan asla şey yok. Hani izin yok hani e, ne olur okursun, okursun, okursun açılır filan hani böyle. E, bir de şey, klasik bir şey var, aklın anlamasa da kalbin, ruhun, netaifini istifade eder. Yani Üstad hani orada bir teselli babında söylerken aklın anlamasa da hani kalbin hani ruhun e, istifade eder onu neredeyse gelmiş ki aklın anlamasın hani kalbin ruhun hani e, istifade etsin noktasını adeta e, yani aklın anlama e, çabasını şey iptal eder gibi bir şekilde yorumlanmış neyse bu Arkadaşımız diyor, ben de itiraz ediyorum. Yani bu olmaz. Üstadın yazdığı birçok hadiseler, birçok mesele var. Bunların e, müzakeresi, mütalasi gerekiyor. Bence bu şey değil. Hani e, sizin mütalasi ve müzakereye ve izaha e, müsaade etmemeniz yanlış filan diye konuşuyorum diyor. O da diyor, e, layıklardan değişik yerleri kendince seçmeyi yapıyor. Okuyor, bak burada ne diyor, Üstad filan diye bir de şey. Bak bu ne anlama gelir filan vesaire diye e, tezini ikna etmeye çalışıyor. Böyledir. iki saat tartıştık. Okuyoruz. İşte bak burada bak ne demek bu? Bak burada üstad demek istiyor ki filan vesaire. Devam ediyor abimiz. İki saat sonra dedim ki diyor. Abi sen ne yapıyorsun? Değil diyor şey Risale-i Nur hani okunur. Öyle şey hani böyle ayrıca hani şeye aklın anlamı, izahı filan şey değil. Peki bunu nasıl bana e, şey, beni buna nasıl ikna etmeye çalışıyorsun? Tamam. Demiş şey işte göstererek yerler ama sen sadece göstermiyorsun bir de o bu anlama gelir diye izah ediyorsun. Yani demiş ya Risale-i Nur'un izaha muhtaç olmadığını, Risale-i Nur'daki seçtiğin bölümleri izah ederek bana anlatıyorsun. Yani dolayısıyla şey, eee Ortada şey var hani e, yani iddia ettiğin tezle tezi e, ispatlamak için kullandığın şey metot birbirini şey e, nakzediyor biri diğerini ortadan kaldırıyor ama buna karşı mesela böyle bir şey başka kitap okunmaz mı izah edilmez mi filan vesaire diye vaktiyle e, iki kardeşimiz iki hanım kardeşimiz hatta yine on sene filan oldu galiba böyle kenderince bir şeyleri olmuş. E, istişare etmek için, kanaatimi sormak için e, görüşmek istemişlerdi. E, ben kendi kanaatimi e, hani ifade ettim. Et e, zaten bu noktadaki kanaatim. Ondan sonra e, yani bir söz söyledi kardeşlerimiz. Benim şey hala hatırladıkça şey e, yani yüreğime dokunuyor. O kardeşlerimizden biri dedi ki fakat dedi abi dedi, biz üniversitede okuyan esale Nur'u şey ee, anlamaya çalışan hani insanlar olarak yani bizim dedi enerjimizi salim nuru e, anlamaya e, odaklamak varken hani bu meselelerle e, zayi ediyor olmamızın dedi e, bedelini kim ödeyecek hesabını kim verecek? Hani ben dedi şey. Hani bizim yani bu gençliğimizin, bu aklımızın, bu zamanımızın yani bu muhakememizin, yani bu tartışmalarla şey, e, heba edilmesini affedemiyorum, dedi. Yani, yani benim de hatırladıkça şey, e, yani yüreğimi e, e, cüz ettiren, yani. hala yaralayan bir şeydir bu. Yani burada da, hani hallolduğu bütün meseleler halloldu da, yani bütün mesele şey, o kelime put muydu şey pot muydu falan, filan? Hani pottu, pottu filan işte. Biz, yani buna kaldı. Yani bütün meseleler olmuş olsa, iş, yani buna kalsa, şey. hadi diyelim ki tamam, başka meseleleri kalmamış. Yani ne yapalım hani bu e, teferruattan böyle bir meseleleri var önlerinde, onu da halletmeleri gerekiyor. Bir de bu taraf var, enerji şey tarafı var. Ama yine burada, ee, niye böyle bir e, mesele üzerinde e, odaklanabiliyor? Öyle ki bu mesele üzerinden yani bir büyük böyle şey, e, gerilim, çatlak e, ve çok şey ağır e, ithamlar e, oluşturacak şekilde hem e, Risale-i Nur hizmetin içindeki e, önemli bir kitleye zamanın yani Bediüzzaman'ın e, yani Risalelerin neşri konusunda hayattayken kendilerine vekalet verdiği talebelerine ve de şey, hani Bediüzzaman'ın bir şey, vasiyetini diyelim, Bediüzzaman'ın 50'li yıllarda şey, gerçekleşmesini çok arz ettiği bir şeyi 60 sene sonra ancak hani gerçekleştiren bir şeye kurma ve onun şey yani bu çaba gösteren şey e, sorumlularına e, karşı ki şunu da bu bir parantez olarak söyleyin e, Bedüza'nın bir talebesinden hani e, duyduğum bir şeydir yani Risale-i nurların e, Latin harfleriyle basılmaya başlaması 56 yıl ının sondan başlıyor. Ondan önce küçük sözler, Gençlik Rehberi gibi bazı misaleler Hani Latin harfleriyle basılıyorlar. Mesela 1952'deki Gençlik Rehberi mahkemesinin sebebi Latin harfleriyle basılmış olan e, Gençlik Rehberi. Ama yani şu eserlerin, sözler, mektupatları lemalar diyerek, yani büyük ciltler halinde e, ve e, bütün olarak. Latin harfleriyle hani basılması süreci 56 yılından sonra başlıyor. Peki niye 56 yılından sonra şey başlıyor ve, ve düzanın talebeleri önce Ankara'da başlıyorlar, sonra İstanbul'da devam ediyorlar. Çünkü şöyle izah etmiş çünkü Üstad hani diyanetin basmasını istiyordu isaleleri. Diyanetin basmasını ve bu şekilde bütün müminlere bu eserlerin ulaşabilmesini istiyordu Fakat Diyanetin basmacca basamayacağı belli olduktan sonra yani ve zamanın basılması basmasını istediği yani basılmasını istiyor bir iki işte filan e, mecra tarafından basılmasını istiyor ve filan mecra tarafından basılması noktasında bir şey e, niyet, bir gayret ve bir teşebbüs ifade ediliyor. Yani bu mecranın şey kapalı olduğu net bir şekilde anlaşıldıktan sonra madem öyle basılamıyor, böyle e, basılıyor, basılsın diye yani bir nihai şey, çare, yol ve çözüm olarak zaman e, taleplerinin şey, Risale-i Nur'un bir bütün olarak basmalarını Latin harfleriyle istemiştir diye. Yani bu anlamda bakarsak, hani Bedu zamanın 50 yılların başında istediği şey, e, talep ettiği ve yani o günkü diyanetçileri başkanına e, yazarak şey, ricasını ilettiği mesele 60 küsür sene sonra yani takuk etmiş. Hani Beduza'nın bir vasiyeti hani yerine gelmiş. Ee, yani onun sevincini yaşamak varken, e, yani bir kelime üzerinden şey, e, o da şey, dediğimiz gibi şey, kelime e, doğru olarak şey yapıyor, olması gerektiği şekilde oraya e, geçiyor. E, evet, aha. evet. Aha. Ki bu şeyi yapan bir de şeyi biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim basım sürecini takip eden arkadaşımızı biliyorum. Hani şöyle yani beraber yani üniversite yıllarında beraber şey hani kaldığımız yani bir arkadaşımız sürecin nasıl işlediğine dair hani ondan şey de yani bir bilgiye de sahibim ki bu arkadaşımız yani bu şeyle ilgili süreçle ilgili iftira yüklü haber üreten vaktiyle şey beraber çalıştığı yani isimler de zikrederek dedi onları şey yapmayacağım hani affetmeyeceğim ve dedi şey, hesap günü dedi şey hani bu dünyada onlara ben hakkımı helal etmeyeceğim dedi ve hesap günü dedi şey onlarla şey hesaplaşacağım dedi. Biz de Evet. Ben de hani şundan dolayı etmiyorum hani buraya mı kaldık? Buraya mı kaldık? İşamız hani? bayrak bulması gerekiyor. Evet, şey. hı, evet. Yani, e, şey, yani nasıl okunurun örneklerini sunmak varken daha hani ne kadar şey, nasıl okunmazın e, şey, e, hani örneklerini şey e, sunmaya devam edeceğiz. Yani bir bu tarafı, tabi işin bir de şeyi var, e, trajikomik diyeceğimiz bir tarafı var. Yani bir kelime üzerinden Risale-i Nur tahrif ediliyor diye ki kelime şöyle değil doğru olarak geçiyor. Risale'nin bütününden, Bedüzan üslubundan baktığımızda ve de metin karşılaştırması yapıldığında işin o kısmının ben erbab değilim ama erbabı bu karşılaştırmayı yaptıktan sonra çıkan sonuç doğru olanın aktarıldığıdır. Hadi velev ki diyelim ki şey, ee U olması gerekirken o olarak şey yapılmıştır. Burada da hani e, Osmanlıca yazılı şubbi itibarıyla içtihadi bir alan bu. Yani buna yanlış içtihat diyebilirsiniz. Ama tahrif ediliyor diyemezsiniz ki. Bir de bu taraf var. Yani tamamen şey kötü niyetli e, tamamen suizan şey e, hani gözüyle gerçekleşen bir şey. Gerçekleşirken bir de şu olur doğrudan Bedüzzan'ın metnine müdahale eden bir ekip. Mesela Bedüzzan'ın insanın şu dünyaya ne bileyim şey e, kelime birebir değil yani gönderilş hani şu dünyada yani varoluş şey vazifesi e, talim ile şey cihattır. Mesela ifadesini örnek olarak diyeceğiz. Hani e, eğitim ile hizmettir diye sadeleştir. Hani talim ile cihadın sadeleşmesi, eğitim ile hizmet nasıl oluyor? Ama talimle cihadın yerine eğitim ile hizmet geçtiğinde hani bunu kim yapıyor filan vesaire üzerinden hani metnin nasıl şey? Hani bir yapı tarafından tamamen şey. Ee, hani kendi kurgusuna ve ideolojisine göre yeniden şey yapıldığını, biçimlendirilme, bunu artık bir sadeleştirme değil. Burada tamamen bir şey var yani metin bozumu var. Ee, bunun gibi yani Risale'nin doğrudan metnini bozan Bediüzzaman'ın kelimelerini ve üslubunu şey e, değiştiren bu şekilde Risale'ler şey, e, yayınlama teşebbüsünde bulunan bir şey e, yapı o bir kelime üzerinden Risale-i Nur tahrif ediliyor. Kampanyasına katılıyor. Yani bu da şey tarafı yani trajikomik taraf. Ee, yani şimdi şey... Bu taraf. Peki... Yine nasıl okunmaza dair bir şeyi... Yani e, tecrübeyi ama bu... E, yaşadığımız mesela şu 10 günlük lüzumsuz... Ona göre şey... Tamamen gereksiz ve son tahlilde Yani hem nur talebilerinin şey... Enerjilerini e, şey yapan... E, yani boşa akıtan heba eden, hem e, hani gereksiz bir şeyin, gereksiz ve anlamsız bir şey, en yani çatışmanın ortasında onları bırakan, e, hem de sair ehli İslam nezdinde onların itibarlarını zedeleyen, yani adamlar şey, yani bu, yani neticede şey, yani bunun, bunun tartışmasını yapan adamlarla nereye kadar dese biri, e bileyim 18 yaşında gayretli hamiyetli bir şey genç bir mümin. Yani boynumuz bükük kalır. Valla şey, hani haklısın ama sen onlara bakma filan. Hani demek durumda ancak şey kalırız. Ama orada bir şey var. Yani bir salih nur hizmetinin bir salih nur, yani duruşunun itibarını hani zedileyen bir şey var. Peki niye e, bu olabiliyor? Burada işte nasıl okunmazın e, bir diğer şeyini görüyoruz. E, uygulamasını görüyoruz. Yani o zaman da söylemiştik. Yani nasıl okunmaz üzerine konuşurken yani <gülüyor> yani kurtaracağı bir şey kişi, grup, cemaat, e, mazi filan. Yani olmaksızın yani birisi adına veya birisine karşı okumamak. Üzerine durmuştuk Risale-i Nur'un. Yani burada da e, yani Risale i Nur'un e, ise en iyi haliyle bir kullanımı, istimali durumuyla yüz yüze geliyoruz. Burada Bediüzzaman'ın ne dediğini <gülüyor> anlama çabasından öte, Bediüzzaman'ın söylediği şey, birilerine karşı ve birileri adına okunuyor. Yani ne için? Burada işte şey aslında bakmayın bunlar hepsi <gülüyor> Risale filan okuyorlar ama sen öyle okuduklarına bakmayın bunlar aslında Risale-i Nur'a ihanet için şey yani fırsat kollayan insanlar bakın gördünüz mü işte bir şey Diyanette şey baslasın diye e, yani bir düz zamanın işte filan zatla olan tarçmasını anlattığı şeyde e, put iken e, onu pot yaptılar plan. E buradan da bir şey. Hani onlar şey gördünüz mü bak Risaleyi ne kadar şey e, birilerine e, teslim ederek okuyorlar. Fakat buna karşı biz Risale-i Nur'un e, hukukunu şey, nasıl koruyoruz? Oradan daha evet. öteye geçen şeyler. <gülüyor> yani açıkça yazılmasa da yani farklı mecralarda <gülüyor> yani eskiden beri farklı şekillerde söylendiğini bildiğim bir şey. Son tahlilde yani bütün bunlar da e, şunu söyleyebilmek için öz, hakiki ee, işte en süper filan e, Risale-i Nur e, talebeleri bizi suyum var buraya. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Risale-i Nur'un e, hukukunu biz koruruz. Risale-i Nur'un ne dediğini en iyi biz anlarız ve biz savunuruz. Onlar okusalar da onlar aslında e, yani Risale-i Nur'un şey, hukukunu ee, çiğnemeye e, açık ve şey hazır kişiler bakın işte onlar aslında şey e, Risale-i nuru şey e, Kemalizme teslim etmek istiyorlar bu böyle bir şey e, yani nurtalı başka nurtalabilir için hani e, işte şöyle kelimeler vesaireler üzerinden hani kendi yüklediğimiz anlam üzerinden böyle bir şey yani itamı yapabilmek yani buradan onlara, e, kendiniz dışındaki nur talebilerine nifak ve ihanet e, izaf edebilmek için şey. yani insanı, evet o arkadaşımızın söylediği gibi hani birileri hakkını helal etmediği takdirde yani hesap günü şey yani bayağı şey e, zorda bırakır. Çünkü öyle hafif ithamlar değil bunlar. O son talilde o bir kelime üzerine tartışma. E, biz var ya biz öz hakiki şey biziz. Diğerleri bakmayın hani e, böyle şey. Salih e, talebesi diye göründüklerine e, onların şey iç yüzlerini biz biliyoruz. Biz de onların ciğerlerini şey okuruz falan. Hani e, şeklinde Salih nuru bir cemaati şey. Im, asabiyetin ve şey e, e, cemaat asabiyetin şey e, hizmetine şey e, sunmak gibi bir tarafta e, yine bu şey içinde e, mevcut yani tek bir şey e, kelime üzerine bir tartışma inşallah şey yani bu tartışmalar hani yeri geldiğinde şudur hani bazen evet bir kelime için tartışırız. Bazın birbiri için tartışıyoruz. Hani ben yani tartışmaya şey demiyorum. E, tartışmayalım demiyorum. Tekrar bunu da ifade edeyim. Hani müzakere edilir. Ama burada bir müzakere yok. Burada zaten bir şey var. E, bir birileri var. Bunlar hem savcı, hem hakim. E, yani e, şey iddiayı da üretiyorlar, e, infazı da şey yapıyorlar. Şöyle diyeyim, hem savcı hem hakim hem infaz memuru, hani iddia da üretiyor, e, hükmü de veriyor, infazı da şey gerçekleştiriyor. Yani müzakere ise, yani hem savcı hem hakim hem infaz memuru olduğu yerde birilerinin bir mesele şey olmaz, e, müzakere edilmez. Yani zaten savcı hakim e, üslubu şey, müzakere e, üslubu değildir. Yani müzakere edilsin amin. Bununla ilgili birileri bana göre bir husus dilede ama ki hadi daha şey dairede. E, bu muydu, bu muydu? E, bunun tartışması yapılsın. Yani karşılık olarak yani niye öyle okunması lazım? Niye böyle okunması lazım? Hem hani metin transkripsiyonu e, açısından yani mesele tartışılın. Hem edüz zamanın genel üslubu ve şey, ilgili dönemle ilgili söyledikleri üzerinden bunu tartışması yapılsın, müzakeresi yapılsın. Ama burada şey, bir müzakere yok. Ee, kendini şey, merkeze koymak, kendi aidiyetini e, yüceltme adına bir şey var. Hani Risale-i Nur'un e, bir şey, e, kullanımı, e, söz konusu. Bence e, yani önümüzdeki şey işte geçirdiğimiz 10 gün içerisinde biz böyle bir şeyi gördük. Yani nasıl nasıl okunmazın bir örneğini şey gördük. Allah bizi şey böyle okumalardan şey korusun. Bir bununla ilgili ben böyle bir şey dersimi çalışmadığım bir zamanda bunu şey paylaşmak istedim. Evet, bugün birinci olarak hafta inşallah telafi ederiz. Nasıl dersbeli kısmı. kısım? Buyur Salih. şöyle bir şey var. Mesela ömrünün devamlı bir evet. yani hayatın olan şirket, devam etmesi, esas bu tam Neden devletin? Evet. Devlete emanet etmiyor. Diyanet işleri e, ne? Evet emanet ediyor. Evet. Hı hı. Şimdi bir talebesi şöyle izah etmişti. Hani şunu emanet ederken şöyle bir şey ki zaten bugün de öyle yapılıyor. Ee, Ahmet Hamdi Akseki'ye o burada yok galiba. E, Emir yok. Şey getirmeye gerek yok şu an için. Şeyle söyleyelim. Aklımızda kaldığı kadarıyla. Öyle ee, yani Ahmet Hamdi Akseki'ye yani yazdığı mektubu da şey bir dizi manidar nokta var. Bir kere e, burada yine şey görüyoruz. E, Bedu zamanın zaman hani zamanlama manidar. bir kere bu. Şimdi Beduzan Ahmet Hamdi Aksekiye bu mektubu ne zaman yazıyor? Yani bu mesela Balle layıkasında geçmiyor bu şey mektup. Emirdağ layıkasında geçiyor. Emirdağ layıkasının birincisinde geçmiyor, ikincisinde geçiyor. Hem yani bir kere zaman manidar. Yani tek parti sultası kırılmış. Tamam. Yani e, yani CHP şey e, yani iktidarı çözülmüş ve şey yani bu ülkeye şey. Yani en azından yani altta şeyler de olsa hani demokrasi gelmiş yani halkın şey oyla şey seçilen gelebilmiş ve yani anlatabilir miyim? bir kere bu yani tek Parti dönemde hani ben yani tek Parti şey iktidarına ve CHP zihniyetine söylenmiyor bu şey bundan ifade edebildim Yok yok. Şöyle şey var abi. Yani Bediüzzaman bunu söylediği zaman da mesela benzer bir şekilde e, ne bileyim daha önce işte bir kere şey yani işte farklı bir projeli Ankara ilahiyat dışında şeyler kapatılmış. Mesela İstanbul Darifü'nün reformu yapılmış. Hani şöyle diyeyim bak bir medreseler kapatılmış bir dönem. Kur'an harfleri yasaklanmış. Ondan sonra işte şey İstanbul'da şey yine... Darü'l-Fünun müdahale uğramış. Eee en yani ilahir. Tek parti dönemi. Ondan sonra şey 46'da demokrasiye bir şekilde geçilmeye mecbur kalınmış. Daha sonra şey İmam Hatip okulları açılmış. İslam Enstitüsü açılmış. Demokrat Parti iktidar olmuş. 32'de e, şey yasaklanmış olan ezanı aslıyla Arapça olarak şey okuma engeli kalkmış, radyoda Kur'an okunmaya başlanmış. Anlatabildim mi? Yani beduş zaman, yani bu şartlarda e, Diyanetten bunu istiyor. Bir kere ifade edebildim mi? Abi? Yani artık hani genel olarak hani devletin e, hani topluma müdahalesi ve şey e, hani toplumu işte bir kadro adına biçimlendirmesi anlamındaki o hani tek parti şey e, elitizmi ve şey, hegemonyası çözülmüş. Hani yeni bir şey dönem gelmiş, yeni bir iktidar ortaya çıkmış ve bu iktidar hani devlet e, yani toplum içindir hani kamu e, ne istiyorsa hani devlet de kamu otoritesi olarak yani ve sorumluluğu kendisinden aldığı halkın e, hani tercihine göre kendisini biçimlendirmek zorundadır anlayışının örneklerini e, göstermiş nedir dine dair tek parti döneminin şeyleri e, müdahaleleri aşama aşama şey yapılmak zorundadı anlatabilir miyim yani Bedu zamanın e, yani Salih Nur'un basımını şey istediği şey diyanet yani 1950 diyaneti. Anlatabilir mi? Hani e, devlet millete ne aittir ve millet içindir anlayışının e, oturmaya başladığı zeminin diyaneti. Anlatabilir mi? Dolayısıyla aynı şekilde e, nedir diyanet de millete karşı değil, millet için. Yani olma durumundadır. Manasını şey oldu. Yani e, yukarıdan birilerinin istediği din anlayışını. E, topluma e, dayatmak değil, hani o toplumun benimsediği şey, e, 1400 yıllık şey, hani mirasın şey, e, devam ve taşıyıcısı olmak noktasına şey Yöneldiği bir zaman. Yani bir kere, hani zaman burada önemli. Bilmem ifade edebildim. Yani benzer başka şeyler de var ki, özellikle, dediğim yani zaman birçok duruşunu ve e, yani özellikle e, mesela yani lahikalarda söylediklerini, yani anlamak açısından hani zamana göre okuma önemli. Yani bunu, yani bu okuma problemini başkaları da sergileyebiliyorlar, nur talebeleri de sergileyebiliyorlar. Mesela, yani Bedu zaman Telvihatı Tisa gibi bir eser yazmış olduğu halde, Bedu zaman hani 29. mektubun 9. kısmı da Telvihatı Tisa'yı tasavvuf düşmanı olarak yazmadı. Hani, yani mesela bir arkadaşımız şöyle söylüyordu. Ehli Tarik bir arkadaşım var diyordu. Dedik diyor, ben Telviyat-ı Tis'a'yı okudum ve şey, tamam. Hani Telviyat-ı Tis'a'da benim işte okuduktan sonra şey oldu, hani benim intisavım arttı. Hani tasavvuftaki şey, o mesleğimin intisavım arttı. Yani niye? Çünkü Bediüzzaman Telviyat-ı Tis'a'da, önce bir kere şey, tasavvufun şey, hedefini, gayesini ve doğru tarifini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu düşmanca bir yaklaşım değil. Yani tasavvufu şey, gereksiz, lüzumsuz hatta şey, birilerinin yaptığı gibi sapkın bir şey olarak gören bir şey değil. Yani tam aksine yani şu ifadeler, yani geleceğim gene o konuya, az önceki soruya. Ne diyor bak telviat da tasavvuf, şöyle başlıyor. Tasavvuf, tarikat, Velayet, seyr-sülük namları altında, şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikati kutsiye vardır. Şimdi buralan bu ifadelerin hangisi oluruz ki o hakikati kutsiyi ilan eden, ders veren, tavsif eden cilt kitap, ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar o hakikati ümmete ve bize söylemişler. Diyor, sonra biz de birkaç reçete sunacağız diyor. Sual tarikat nedir? Bunu da okuyalım. Elce. Tarikatın gaye gayeyi maksadı marifet, marifetullah ve inkişaf-ı hakayık-ı imaniye olarak. Mirac-ı Ahmedi Aleyhissalat ve Selam'ın gölgesinde ve sayesi altında. Böylece gölgesinde ve sayesi altında demekle sayesi, gölgesi anlamına geliyor. Onun da ipucunu veriyor zaten. Mirac-ı tarikatın gaye maksadı Marifet Marifetullah diye açabiliriz. Marifet ve inkişaf ve imaniye olarak Mirac-ı Ahmet'i Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyir-sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakayık imaniye ve Kur'aniye'ye mazhariyet. Tarikat tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Şimdi bu okuduğumuz ifadelerin içinde tasavvufa dair, tarikat'a dair bir negatiflik söz edebilir miyiz? Bu ifadelerin hepsi son derece şenizi ve son derece takdirkar ifadeler. Yani ana omurgaya dair bedü zaman bakışını bu şekilde net ifade ettikten sonra ama şöyle şey, e, problemler çıkabilir. Hani şu noktada şöyle bir şey, risk unsuru var. Buna dikkat edilsin diye söylüyor. Anlatabilir miyim? Fakat gelirsek, şimdi buna karşılık yani bunu diyen Bediüzzaman, diğer taraftan mesela Barlalaykasına veya bakalım e, orada şey veya o dönemde yazdığı başka şeylere bakalım. Hani e, zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Hani tarikat tasavvuf zamanı değil ki bu da barla laykasın pardon barla döneminde yazılmış diğer taraftan. Bunu da dediğini görüyoruz. Ya işte, e, niye peki bunu söylüyor? E, çünkü o zaman doğrudan iman esaslarına şey hücum ediliyor. Kur'an yasaklanmış. Anlatabilir miyim? Yani imana dair o kadar şey, sorular, şüpheler, eğitim, şu bu medya üzerinden şey yapılıyor. Yani öyle bir doğrudan imana hücum zamanında yani odaklanılması gereken meselenin öncelikle şey bu olduğunu Bediüza'nın düşünüyor, düşünüyor bir. iki işte tasrafım burada belirtiyor, vartalar içeren, o risk içeren taraflar, hani ana omurga değil, orayı birilerinin işlettirerek özellikle şey... Böyle zevki ruhani ve batıni yorum üzerinden defa şey işte rejimin ürettiği şey işte moderniteye uygun o, fakat dinin özüne tersi vidaların işte tasavvufu bir şey izah çerçevesi içerisinde meşrulaştırmak istenebileceği endişesi taşıyor. Bununla ilgili bir de şey yapıyor hassasiyetini ifade ediyor. Ve aynı zaman yine e, Diyanet İşleri'nin. E, Reisine mektup yazdığı e, aynı tarihlerde, bak tasavvufla ilgili bir şey yazıyor. Bak Demokrat Parti önemli yine. Ben eskiden böyle böyle derdim diyor. Tamam mı? Sonra şunu ifade ediyor. Fakat o günkü şey problem önemli ölçüde şey bugün ortaya dan kalktı. Bunun şey nedir bir? Evet o e, hani laiklik görünümü altında. Ee, hani din dışılığı e, eğitim ve medya üzerinden toplumu empoze etmek isteyen ve bunun için silahın gücünü de şey kullanan e, şey e, tek parti e, yönetimi ortadan kalktı. Bir. İki. Hani Risale-i Nur telif edildi ve imana dair soru ve şüphelere cevap herkes tarafına ulaşılabilir hale geldi. İki. İmana saldırı var diye burada bunun antidotu panzehiri üretildi bu saldırıya karşı 2 ve 3 ve o süreç zarfında ehli tasavvuf işte batınıyorum bilmeni vesaire üzerinden bid'alara taraftar olmayacağını sünnet-i seniyeye tabi olmayacağını gösterdi. Anlatabilir miyim? Bak 3 şeyi okuma yapıyor. Çeyrek asırlık ve dolayısıyla yani o hükmünü şey yapıyor. Yani barla alakasında söylediği o sözü şey yumuşatıyor. Bilmem ifade edebildi mi? Ama burada e, buna karşılık ne olmuştur? Mesela Nur talebeleri e, bir düzamanın önce söylediğini görmüşler, sonra söylediğini görmemişlerdir. Tamam? Halbuki nedir şey? Sonra söylenen söz değil mi? Önce söylenen sözü şey yapar. Açıklar, teyit eder veya işte nes eder veya şey tadil eder. Anlatabilir mi? Veya o o gün için e, budur. Yani bugün için mes mesele budur diye şey yapar. E, yani yeni bir mecraya oturtur. Yani burada demiyor ki Bediüzzaman ben o zaman hata ettim demiyor bak. Anlatabilir mi? Ama bir kere ana duruşunu Risale'nin ana metni içine yazdığı şu eserde koyuyor ortaya. Bu tamamen pozitif bir bakıştır. Yani tasavvufun kıymetini, hürmetini ve hizmetini çok net bir şekilde tarif eden bir bakıştır. Uyarısını da bu şey ana e, duruş üzerinden ifade eden, nezaketle ve nezayetle ifade eden bir bakıştır. İki, 20'li yılların ikinci yarısı, 30'lu yılların şartlarında söylediğinin, geçerli olduğunu söylüyor. O şartlarda doğru söylendi. Ama diyor 25 sene geçmiş, 20 sene geçmiş ve şey e, durum budur. Bugün ise meseleye şu açıdan bakmanız lazım. Dediği halde Nur talebeleri birinciyi okumuşlar ikinciyi görmemişlerdir bile. Yani okuyup geçmişlerdir tabir yerindeyse. Çünkü algının seçiciliği var. Yani kim ki şey yani yani ehli tasavvuf ne ki filan. Yani zaman tarikat zaman değil, iman kurtarır zaman. O da onda bizi yapıyoruz filan. Anlatabilirim mi? Demenin e, şeyi e, lezzeti hani kendi hizmetini başka bir müminler grubunun şey hizmetinden daha yukarıda görmek. Yani onu şey yaparak eee iteliyerek hani kendi e, kemalini şey e, göstermek gibi bir şey. Maalesef ve Düz Zaman'ın İhlas Risalesinde, Uhuvvet Risalesinde ortaya koyduğu ölçülere uygun olmayan bir şeyle e, asabiyetle bir kendi mesleğini başka mesleklerin tenkisi üzerinden hani e, itibar vermek gibi Bedüzzaman'ın reddettiği bir e, şeyin durumun ve duruşun cazibesini kapılarak. Hem yani burada eee ...nasıl bir şey, zaman problemi görüyorsak... ...hani zaman... ...yani söylenenin zaman ve zeminle irtibatını görememe problemi görüyorsak... ...hani Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki'ye yazdığı mektupta da bunu görüyoruz. Yani bu 1928 yılının... hani e, medreseler çoktan kapatılmış, e, vakıflara e, tamamen hani vakıf e, esasına aykırı şekilde devlet tarafından el konulmuş, Kur'an harfleri yasaklanmış ve 1933 yılının diyelim, 34 yılını artık camilerin bir kısmı ihtiyaç fazlası diye şey satılıyor, ahır mahır filanatta lokanta da meyhane yapılıyor, ezan şey. Türkçeleştirilmiş, yani hutbe şey, Türkçeleştirilmiş. Yani Ayasofya müzeleştirilmiş filan. Hani bütün bunları şey, seyreden ve onaylayan bir diyanet varken de düzen bunu söylemiyor. Yani İmam Hatipler tekrar kurulmuş. Bak manidardır, bugünün şeyleri bunu bilmez. Türkiye'de tek parti döneminde uzunca bir dönem hacca gidilmiyor. Hacca gitmek yasak. Evet. Bak, hacı yasağı kalkmış. Bunu yeni mi öğrendiniz? Ya, 10 küsür sene Türkiye'de hacca gitmek yasak. sene. Evet. Demokrat Parti zamanda başlıyor şimdi. Hacı yasağı o zaman kalkıyor. Ya. Yani bütün bu şeyler kalkmış. Hani anlatabildim. Zaman farklı. Onu seyreden diyanet yok bugün. Bugün bu yeni şeyler var. Olması gerekene geri dönüşü şey içinde yer al ve ona e, ona bir diyanet var. İki e, devlet-millet şeyi ilişkisi olması gereken çizgiye şey e, oturuyor. Bu durumdayken ödü zaman şey yapıyor. Bilmem ifade edebildiğimi mi bir mektubun yani, yani hangi diyanete yazıyor? hangi devlete yazıyor hangi şey, e, sorusunun cevabı olarak bir e, iki bunu yaparken de Bedü zaman alın Hani siz basın işte e, kafanıza göre takılırsanız filan e, demiyor Hani eti senin kemi benim demiyor. diyor ya yani diyanetin şey Hani basmasını söz Çünkü Diyanetin vazifesi nedir Evet burada şey hani dine hizmet değil mi imana ve Kur'an'a e, dair <gülüyor> yani soru ve şüphelere cevap vermek ve yani e, bu memleketin insanlarının şey e, yani yüzlerinin şey yani Kur'an'la çevrilmesini Kur'an'la sünnetle şey düşünür yaşar hale gelmelerini temin etmek diyanetin bir şeyi vazifesi bu kitaplarda bu vazifeyi ifa ifade eden kitaplar dolayısıyla da yani e, vazifesi olan bir şeyi meseleyi deruhte eden bu kitapları şey basmak diyanetin hem hakkıdır hem vazifesidir diye zaman bunu ifade ederken bununla birlikte şunu söylüyor. Ve şey vesale Nur talebelerinden bir veya birkaçı o sürece de şey nezaret etsin diyor. Bak orada da hani tedbir anlatabilirim mi? Hani alın ne haliniz varsa nasıl isterseniz öyle yapın değil. Hani Diyanet basacak ama onun Bediüzzaman'ın bu eserleri yazdığı e, asla müdahale olup, olmaksızın şey, gerçekleşmesini de e, Risale-i Nur talebeleri şey yapacaklar, e, tetkik edecekler. Yani, anlatayım yani bu e, kayıtla, bu denetim şartıyla yine de tedbiri elden bırakmadan, ve düzen bunu söylüyor ki bugün de zaten öyle yapılıyor anlatabiliyor mu yani dolayısıyla hani ee, burada bir şey yok ee, yani çok saf diz işte devlet Hani bugün bazen ürettiği bir şey yani devlet tek eline veriliyor devletinden hani işine ee, işte teslim ediliyor filan vesaire şey yok Bilmem ifade edebildim mi. Ama buralarda da yine gördüğümüz zaman-zemin kayıtları şey görülmediğinde mesele çok farklı bir şeye oturabiliyor. İşte bir şey zamanın ne söylediğini niye söylediğini kendi şey durduğumuz şey yeri merkeze almadan okuduğumuzda farklı bir şey çıkıyor ve zamana kendi duruşumuzu doğrulatmak adına okuduğumuzda yani aynı metinden farklı şeyler çıkabiliyor veya böyle baktığımızda yani birbirini açan zaman hepsi de bedüze ait ve birbirini açan birbirini ifade eden veya her birinin zeminini durduğu yerine net ortaya koyan metinler bir bütün olarak kavramaktan dolayısıyla bedü zaman duruşu Hakkıyla kavramaktan şey çıkıyor. Biz şey hani kendimize göre ya şu metindeki metini alıp Bedu zaman duruşunu buna indirgiyoruz veya bu metni alıp şey hani Bedu zaman duruşunu buna indirgiyoruz. O zaman da bize şey hikmeti öğreten hani ki geçen semelerde de konuştuğumuz husustu yani Şubat ayının kara kalem ne dedim şey? Doğrulardan yanlış çıkarmak mümkün. Nasıl mümkün? Doğruları dozajında hani doğru ölçüde ee şey, doğru yerde kullanmadığımızda doğrularla pekala şey yanlış yapmak mümkün. Bunun üzerine ee, hani konuşmuştuk. düzen bunun Sünat'ın en başında örnekliyor işte. Güzel haslet olan öyle vasıflar var ki hani nevden neve değiştiğinde güzelken çirkin olabiliyor veya mahalden mahalle veya makamdan e, makama veya fertten cemaate şahıstan millete farklılaşabiliyor diye e, şey Hani örnekliyor fakat o problem maalesef yaşanabiliyor asabiyetimiz merkezli olup e, hani bedüz zamanla şey kendimize doğrultmak yerine kendimize yani beduş zamanı şey kendimizi beduş zamana doğrulatmak anlatabiliyor musun? Beduş zamanla değil ben. Yani bir Nur Tali olarak Kendimizi doğrulatmak yerine e, kendimizi bedüz zamana doğrulatmak gibi bir gayret söz konusu olunca o bütüncül bakış yerine şurası veya burası veya burası neticede beduş zaman birken yani e, biz şey. Birbiriyle çatışan, birbiriyle zıtlaşan, e, hani birbirine düşman zamanlar üretiyoruz. Bilmem anlatabilirim. Çatışan aslında zaman değil. Tamam. Çatışan şey biziz. Biz nefsani veya cemaati hani bir takım şey kavgaların içindeyiz ve yani bu, bu da şey yani bu eseri şey Anlama çabasının yerini, tamam. Yani bu eseri kendi kavgamızda şey, hani yeri geldiğinde şey, karşımızdaki kardeşimizin şey, kafasına şey, hani vurmak için bir şey, silah, yeri geldiğinde oradan gelen bir şeye mani olmak için, hani bir e, kalkana dönüştürmek oluyor. E bu da şey, böyle yaptığımızda da, e, Risale-i Nur'u tırnak için kullanmış oluyor. Durum bu yani. Allah korusun bizi öyle okumalardı. Bu Vakit nasıl oldu bilmiyorum. Öyle mi? Hakkınızı helal edin. Bugün asıl konumuz bu değildi. Ee, ben şey, ders kaçkını olarak, vazifesini e, yapmamış biri olarak yani bugün ama e, geldim. Yani gündemde de olduğu için ve öğretici olduğu için bir yönüyle hani ne yapmamamız gerektiğine dair Nasıl okumamamız gerektiğine dair öğretici bir şey, e, tecrübe de gözümüzün önünde olduğu için e, bunu en azından hani paylaşmak istedim. İnşallah şey, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün hem ana konuşmayı, asıl hani konuyu ilerletemediğimiz için hem de geç başladığımız için hakkınızı helal edin.